Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Bu hafta aslında şey demiştim. Neden sevilmediğini bilmediğim veya neden çok sevildiğini bilmediğim 10 film. Ama sürekli top 10 film listesi yaptığımı fark ettim. O da aslında güzel bir film tavsiyesi listesi olacak. İleride ona da değiniriz ama sürekli aynı şeyleri arka arkaya yapmak istemedim. Bu arada mesela Suicide Squad'ı en sevdiğim 10 komedi filminden önce çekmiştim, kaydetmiştim. Ama Suicide Squad'ı daha sonra yükledim. Şeyden belki fark etmişsinizdir. Aynı espriyi iki kere yapmışım ya. Birincisine Liseli'ye söylüyorum. Ondan sonraki haftada sanki onu hiç söylememişim gibi seyirciye söylüyorum. <gülüyor> Aslında tam tersi olacak. Yani ilk başta o espriyi yaptım. Ondan sonraki çektiğim podcast'i. Liseli nasılsa duymuyor podcastleri dinlemiyor diye. Bir de ona yaptım üstüne. Şimdi ters çevirince garip gelmiş gerçekten. Şey gibi... Alzheimer'lı gibi. Ha Az Alzheimer'lı değiliz. O ayrı mesele de sürekli unutup duruyoruz. O ayrı mesele de. <gülüyor> Bunun sebebi unutma değil yani. Sadece podcastlerin sırasının çevrilmiş olması. Bu hafta değişik bir konuyla geldim karşınıza. Gerçekten oturup düşündüm. Birkaç tane konu vardı. Bunlarla hangisini seçsem diye. Sanıyorum en ilginç ekstrem tanrılar. Yani şimdiye kadar okumadıklarımdan tabii. En ilginç ekstrem tanrılar diye de bir podcast yapacağım ileride. Şu Semamcı videosundan kurtulayım da <gülüyor> Bir günümü ona verecek vaktim olsun Yaparım onu Düşündüm Düşündüğüm olay şu Arkadaşlar neyi seviyor Arkadaşlar podcast'i neden dinliyor podcast'i arkadaşın dinlemesinin sebebi Herhangi bir iş yaparken Bir yere giderken Proje yaparken Veya oyun oynarken Arka taraftan Arkadaş Çıl bir ses duymak Bir ses dinlemek Bunu ben de yapıyorum Biliyorsunuzdur belki Korku hikayelerinden mesela Mr. Nightmare ve Corp's Husband ve Deep Web'e giren Some Ordinary Gamers. Aslında çok aşırı ilginç şeyler değil, girdiği siteler. Ama o tür konuşması olan adamlardan bir tanesi. Yani arkadaş olarak görürsünüz ya. Aa kanki gene bir şey yapmış, koyalım, arkadan dinleyelim. Davut da abi de aslında öyle. Yoksa mesela daha önce yapmış olduğu videonun konu olarak benzerini yapıyor. Gene açıp dinliyoruz bazen canımız sıkılınca. Gene aynı şekilde bir arkadaşçıl bir ses arkada akınca insanı ister istemez mutlu ediyor. O yüzden bu videoları da mümkün olduğu kadar o şekilde tutacağım. Her ne kadar belli bir konu çerçevesinde olsalar da. Tabii şunu diyebilirsiniz. Evet belli bir konu çerçevesi içinde ama muhabbet gibi olacak podcastler. Madem öyle neden direkt muhabbet yapmıyorsun? Yani daha önce Gisiz Efekes'te yaptığın gibi gündemle ilgili konuşmuyorsun. Şu sebepten dolayı arkadaşlar, daha önce de denedim bunu. Tek kişi olduğum zaman güzel olmuyor, hoşuma gitmiyor. Eski podcast, ilk ilk podcast serisi öyleydi. Hoşuma gitmiyordu açıkçası. Efekes'te biraz öyleydi. Efekes'te bayağı iyi kesip biçiyorduk. Beğenmediğim yerleri, toparlayamadığım sözleri dahi kesiyordum. Hatta yanlış söylediğim kelimeyi bile kesiyordum yani. Öyle olunca çok seri bir şekilde ilerliyordu. O idare ediyordu, fena değildi. Ama ondan sonra gitsiz Efekes'ti. Oradan başladığımız zaman, tek başıma gündemle ilgili konuştuğum zaman bunun sıkıcı olduğunu fark ettim. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Şu anda gündeme bakıyorum. Ne konuşulacaksa, ben ne söyleyeceksem biliniyor zaten. İnsanlar hala da şunu diyor. Gerçekten bazı insanın ağzını kırmak geliyor içimden. <gülüyor> Sizin değil, size de öyle olduğunu bilmiyorum. <gülüyor> ne, diyor, ne diyordu ya o? Tam da hatırlamıyorum. Ha şey, Efe bak evrim müfredattan çıkarılıyor. ...sen herhangi bir yorum yapmıyorsun... ...biz de seni fearless bilirdik... ...fıtanın... <gülüyor> ...gerçekten şunun farkındayım... Evet bazı insanlar da... ...nedense her seferinde... ...aynı şeyleri duyma ihtiyacı çekiyor... ...ben bu Alzheimer'lı halimle... ...ben bile bıktım yani... ...ne diyeceğimi tahmin ediyorsun abi... ...beni Barış Atay falan sanıyorsunuz herhalde... ...hani herkesin zaten bildiği bir şeyi... ...bakın ben muhalifim demek için söyleyeyim... ...al söylüyorum... Evrimin müfredattan kaldırılması, kaldırılması ne olamaz? Kabul edilemez. Al, al. Ne oldu şimdi? Gitsiz efekestlerde fark ettiyseniz gündemle ilgili genelde insanların düşünmemiş olduğunu düşündüğümüz şeylerden bahsediyorduk. Biraz farklı şekilde düşündürtmek için. Aynı şekilde şeyi soruyorlar şimdi de. ne diyeceksin? Niye konuşmuyorsun? Ne diyeceğim sence? Ne diyeceğim sence abi? Onunla ilgili bir video yapmayı düşünüyorum. Ben hayır diyorum demek için değil. Dünya alem benim hayır dediğim biliyor zaten. AKP'li beni görse AEF'dan hayır diyormuş ben de hayır diyeyim mi diyecek. Ama işe yarayacağını düşündüğüm bazı insanları özellikle aydınlatma açısından kısa bir konuşma videosu çekmeyi düşünüyorum. Referandum yaklaştığı zaman şu anda biraz daha vakit var. Bir çıkacağım evet diyeceğim böyle. Hemen ertesi günü spor yorumcusu falan oluyormuş bir şey. TRT'de. <gülüyor> Şarabımızı da içelim. Şarap aldık bu sefer sıcak şarap içine tatlandırıcı koyduk iki tane. Börtlenli çayımız var. Yani arkadaşlar tabii onu da düşünmek lazım. Mesela herkes bilir şu hikayeyi. 5 yaşında çocuk bilebilir yani. Bir gün Hitler'e soruyorlar. Diyorlar ki ey Hitler sen neden herkese saldırdın da Türklere saldırmanın diyorlar. Daha doğrusu işte yardımcısı Yaveri diyor. Hitler de diyor ki "Das aynı şey diye başlıyor böyle. Sonra Türkçe dublaj giriyor. Bak diyor herbaç. Bak diyor Mr. Baç. Türkler diyor aslında dünyayı hükmedecekler. Ama şu anda gizli anlaşmalar var. Gizli anlaşmalar olduğu için bazı doğal kaynakları çıkaramıyorlar. 2023'te bu doğal kaynaklar bitecek. Ve 21. yüzyılda da ben şu stratejik zekamla bunu fark ettim. 21. yüzyılda da dünya lideri bir adam çıkacak onların içinden. Eğer şimdi biz bu Türklere karşı gelirsek... 21. yüzyılda dünya devi oldukları zaman o zaman bizi mahvederler. Her başlıyor. Bu hikayeyi 5 yaşında çocuk bilebilir. Hatta kaynak istiyorsanız kaynak. Kavgamın Günlüğü kitabı. Kavgamın Günlüğü kitabı sayfa 133.6. Burayı açın bakın her yerde yazar. Bunu ki hepsi yapabilirsiniz arkadaşlar. <gülüyor> İzin veriyorum. Hani nasıl bazı ülkelerde din olarak çok fazla dinli ön planda tutmayan birçok ülkede hayat standardı, yaşam standardı çok yüksekse ve bazı dini aşırı önde tutan ülkelerde de bu hayat standardı yerlerde sürünüyorsa çünkü sebebi baştaki insanlar etrafındakilere gerçek hayatta kullanabilecekleri şeyler mesela yemek, para gibi şeyler yerine manevi şeyler dağıtıyorsa ve bu din olarak önde olan ülkelerde halk soru sorduğu zaman ya biz niye böyle sürünüyoruz? Bak aslında o kadar da dindarız diye sorduğu zaman Cevap olarak yeterince dindar değilsin. Bak aranızdan birisi bir namazını eksik tutmuş. <gülüyor> Kılmış. <gülüyor> bir orucunu eksik tutmuş. Hani bu şekilde derler ya. Şimdi de bizim mahallede bir referandum var. Bizim mahallede bir seçim var. Orada da sürekli diyorlar ki. Ya şimdi bize çok yetki verdin ama. Yeterince çok değil. Yani biraz daha bir çok yetki versen uçacağız yani. Hani başımıza ne geliyorsa. Tamam mı? Başımıza ne geliyorsa aslında yeterince çok yetki vermeden vermemekten. Biraz daha bir, bayağı bir çok yetki versen neler olacak? Aslında mantıklı ha. Şimdi düşünecek olursak düşün. Bütün yetki bir kişi de olacak. Tamam. Bütün yetki bir kişi de olacak. Evet öyle olsun. Ne isterse olsun. O da desin ki mesela dünya lideri olalım. Dünyanın süper gücü olun desin. Değil mi? Bak hiç bu şekilde düşünmediniz değil mi arkadaşlar? O kişi de desin ki dünyanın süper gücü olun. Hop. Dünyanın süper gücü olun. Evet. Neyse bununla ilgili bir video yapacağız ileride Konumuza gelelim. Belki anlatmışımdır. Sanırım üzerine özet geçtim. Ghostbusters filmi, Hayal Avcı filmi, bunun üçüncüsü nasıl olabilir şu anda? Üstünden, sanırım üstünden özet olarak geçtim. Biraz daha derin düşünmüştüm bunu. Aslında çok daha derin düşündüğüm, kendi çekmeyi planladığım filmler var. Onları anlatmayı size çok isterdim. Burada baya eğlenirdik yani. Yani kafamda konular hazır. Yani size baştan sona filmi anlatabilecek durumdayım. Ama tabii ki tahmin edebileceğiniz sebeplerden dolayı bunu yapmayacağım, yapamayacağım. Düşüse anlatıyormuşum ondan sonra filmi çıkıyormuş. Hemen yazıyormuş. Arkadaşlar bunu anlatmıştı podcast'ın. <gülüyor> Özellikle Hayalet Avcıları 2'den sonra herkes 3 çıkacak derken... ...böyle bir filmin çıkmış olması ve insanların hüsran içinde olması... ...böyle bir film derken 2014'te değil mi? Hayalet Avcıları 2014'ün çıkmış olması... Ve insanların isyan etmesi bu durumda. Ve isyan etmelerin aslında en büyük sebebi film beğenmemeleri değil. Bununla sanki hayat avcıları 3 olmasının imkanı kalktı gibi düşünüyorlar. Ama bence değil. Ha, özellikle de mesela Igon karakteri. Hal Ramis öldü diye. Ama bence bundan değil. Bence çekilebilir hala daha. İstenirse ne de olmasın. Bilmiyorum siz bunu yapıyor musunuz? Çoğu ünlü filme ben kafamdan bazen devam filmleri yazıyorum. Umarım Hollywood bizi dinler. Bunu bu projeyi hayata geçir. Bence olursa güzel bir şey olacağını inanıyorum. Film şöyle başlıyor. Ha bu arada bu konuyu anlatırken bir yandan da devam filmleri nasıl olabilir? Yani çok tutan filmlerin devam filmleri nasıl olabilir? Bunların da üstünden geçeceğiz. Genel olarak yani nasıl olabilir? Bunların da üstünden geçeceğiz. Çünkü genelde o sorunla karşılaşıyoruz. Bir film çekiyorlar, film aşırı tutuyor. İkincisini çekmek istiyorlar ama nedense çok kötü oluyor film. Ve geldi de yüzde Birinin aynısı oluyor. Değil mi? Aslında düşünecek olursanız Hayal 2 de 1'e çok yakın yani. Ama ben şeyde direkt görmüştüm. Yani, Indiana Jones 3. 2 bile aslında. Biraz birin tekrarı ama 3 direkt yani. Formül aynı. Her neyse tabii ki Igon öldü. Igon karakteri öldü. Daha doğrusu Harold Ramis öldü. Karakter ölmedi. Harold Ramis öldü. Film nasıl devam edecek? Film şöyle başlıyor. Mezarda. Mezarda başlıyor. Ve cenazede. Cenaze töreninde. Cenazedeki insanların kim oldukları gözükmüyor. Çünkü hafiften aşağıdan gidiyor kamera. Steadicam'li. Cenazedeki insanları gösteriyorlar. Yaklaşıyor yani. Yavaş yavaş yaklaşıyor. Sonra kabir taşı gözüküyor. Kabir taşının üzerinde işte Igon, Spankler yazıyor. Ve onu gösterdikten sonra artık cenazesinde bütün Hayal Tavcı 2'deki ana karakterler gözüküyor. İşte Bill Murray, daha doğrusu Peter McMahon, Raymond Stantz. Winston. Winston Zedmore'da değil mi? Bak onu bile biliyorum yani. Winston Zedmore. Janine ve Janine'in bir de sevgilisi vardı ya onun adını unuttum. Avukat olan yani. Bunlar gözüküyor. Veya kim gelmek istiyorsa. Bu arada o Janine'in sevgilisi şeyde olmayan tek kişi. Şu Ghostbusters 2014 filminde cameo teklif etmişler. Kabul etmemiş ama. Her neyse. Belki Sigourney Weaver'ı yani Dana'yı orada gösterirler. Belki işi olduğu için onu bahane ederek filmini Ortalarına doğru kadroya dahil ederler. Hani var mı yok mu anlaşılmasın. İnsanlar merak etsin acaba var mı diye düşünsün diye. Ve tabi Hayalet Avcıları filmi 2'nin üzerinden seneler geçmiş. Egon Spengler'ın neden öldüğünü söylemiyorlar bilerek. O insanların hayal gücüne kalsın diye. Hatta şöyle de bir şey diyebilirler. Gerçekten de her şeyi düşünüyordum ama Egon'un o şekilde öleceğini düşünmüyordum. Arkadaşları da onaylar ama... Hangi şekilde öldüğünü söylemezler. Sonra tabii artık sürekli aynı şeyi yapmaya gerek yok. Biraz değiştirebilirler. Bence biraz olayı karanlıklaştırabilirler. Vigo yani Hayal Tavcıları 2'deki Vigo öldükten sonra o çamurlar biliyorsunuz bildiğiniz gibi çoğu yok olmuştu. Ama geriye çamur da kalmıştı. Yani aslına bakarsanız düşünecek olursanız Hayal Tavcıları 2'nin sonunda bir ton yerde gene çamur vardı. Hadi diyelim kötü Negatif enerji yüklü çamurlar gitmiş olsa ama pozitif olanlar duruyordu orada. Hatta çamur püskürten şey bile yapmışlardı. Çamur tankı gibi bir şey yapmışlardı yani. Tüpü daha doğrusu. Çamur tüpü gibi bir şey yapmışlardı çamur püskürten. Cenaze bittikten sonra Peter Wackman ve Raymond ve tabi Zenci Reis şehrin ne kadar vefasız olduklarından bahsediyorlar. Ve tabi ki şöyle bir şey diyorlar. Artık ortada hayalet veya hayalet ortaya çıkaracak herhangi bir güç kalmadığı için... Bize de ihtiyaçları kalmadı. En azından bu sorunu tamamen bitirmiş olduk. Kahraman olmak da herhalde bunu gerektirir. Tür şeyler söylüyorlar. Kesin o erdemli konuşan Zenci Reis'dir. Çünkü diğer ikisi daha çok komik konuşuyor. Tabi bunu demeleri foreshadowing diyoruz biz buna. Yani hani şey olur ya genelde. Bundan daha kötü ne olabilir ki derken daha kötü bir şey olur. Bu da onun gibi bir şey. Bunu söyledikleri zaman bu sefer geriye gidiliyor. Hayal Tavcıları 2'nin sonuna gidiliyor ve şöyle çok muhteşem bir şey yapabilirler. Kesin hayal tavcileri 2'de de kullanılmayan yani kurguda kesilmiş görüntü vardı çünkü her filmde var bu. O görüntülerden biraz alırlar kullanırlar yani artık kötü büyücü ölmüş daha doğrusu yok edilmiş ruhlar alemine geri yollanmış ve hayal tavciler da müzeden dışarıya çıkmışlar. Herkes alkışlıyor seviniyor vesaire onlar işte tebrik ediyor. Bunlar olurken Arda kalan çamurları içeride, iç e, mekanın içinde. Bunlar artık yeni çekimler. Hayal Tavcı'da kalan eski çekimler değil. Yeni çekimler ama işte mekanı falan uydurmaya çalışacaklar. O mekanda çamur örnekleri buluyorlar. Ve belki arabada da gene aynı şekilde çamur tüpü bulunuyor. Bunu bulanlar hükümet yetkilileri. Daha sonra veya şöyle olabilir. Tüpleri bunların elinden alıyorlar incelemek için. Tabii 10 sene boyunca hiçbir şey olmadığı için... Artık sorun kalmadığını düşünüyor bizim hayalet avcıları bu cenazede. Ama aslında o 10 sene boyunca deneyler devam etmiş. Hükümet, ordu da diyebiliriz, hükümet de diyebiliriz. pentagonda diyebiliriz. Her kimse. Ve bunlar adına çalışan bilim adamları hayaletler üzerinde. Daha doğrusu bu hayaleti ortaya çıkaran slime üzerinde. Bugün slime yapıyoruz. <gülüyor> slime kelimesini çoğu arkadaşımız önceden bilmezdi. Şimdi artık biliyorlar. Ama ben slime kelimesini... Bordo öğrenmiştim. Hayalet avcıları filminde öğrenmiştim. Şarabımızı da içelim. Kontrollü olarak slime'a hakaret edip genel yani öyle oluyor ya. Hakaret ed ediyorlar. Yani negatif enerji yüklüyorlar, bağırıyorlar falan. Öyle olunca içinden e, hayalet çıkıyor. Bunu yapıyorlar bu esnada. Yani bu işte 10 senede hiçbir şey olmamış, hiçbir olay yaşanmamış dedikleri esnada. Hatta şöyle de bir şey olabilir. Gene hayalet avcılar kendi aralarında konuşabilir. İşte şurada aslında bir olay yaşandı deniyor. Veya işte şurada bir hayalet gördü deniyor gibi bir şey de diyebilir. Orada aslında filmin sonuna doğru gerçekten hayalet varmış. Ama örtbas etmişler çıkacak. Ve bu hayalet de işte bu hükümetin elinden kaçmış hayaletlerden bir tanesi olduğu ortaya çıkacak. Sonuç itibariyle yaptıkları olay. Hayalet çıkartıyorlar. Ondan sonra da eğer kötü veya cani bir hayaletse bunu yakalıyorlar. Yakalayıp özel bir yerde saklıyorlar. Ve daha sonra da bunları... Operasyon yapılacak yerlerde düşmana karşı kullanmak için kullanacaklar. Bu şekilde artı çamur da gene yukarıdan çamur atabilirler. Hayaletler çıksın diye. Düşünecek olursanız mükemmel bir silah. Yani onun o çamurun bomba olduğunu bilmiyorsanız o çamuru her yere koyabilirsiniz. Mükemmel bir silah. O çamuru alıp istemediğiniz bir ülkeye götürürsünüz mesela. Veya sevmediğiniz bir ülkeye götürürsünüz. O ülkenin içine girersiniz. Sonra orada bırakırsınız. Orada dökersiniz. Hatta insanların çok böyle şiddet uyguladığı bir yere dökersiniz. O çamur orada büyür zaten. Genişler. Bir ton şey yapılabilir. Ç şey çamur mu dedim? pardon. Slime. <gülüyor> bu şekilde başlıyor. Konu bu yani. Bir. İkincisi proton silahlarının da benzerlerini hatta daha gelişmişlerini kendi hükümet yapmış. Yani o diyorum ya hayaletleri salıyorlar daha sonra proton silahları yakalıyorlar dediğim. Çok abartılarını yapmışlar. Böyle turlet gibilerini falan yapmışlar. Direkt hedefe kitlenen Mekanize direkt yani. Hani biri tutmuyor. Turlet gibi. Hedefe kitliğine tak indiriyor, yakalıyor. Teknoloji iyice ilerlemiş. Çünkü düşünecek olursanız 3 tane bilim adamının yapabildiği şey tam onlar belki sadece onlar icat etmiş olabilir. Çok aşırı zeki oldukları için. Ama onun üzerine onların yoluna giderek o işi genişletebilirler. Ellerinde devlet yetkisi olan bir grup. Ve şunu da düşünecek olursanız eğer gerçekten Hayalet Avcıları 2 gibi bir olay yaşansaydı gerçekten de hükümet o çamura el koyardı. Ve o çamurun üzerinde biz bunu nasıl kullanabiliriz? Biz bunu silah olarak nasıl kullanabiliriz? Çünkü gerçekten böyle. Adamlar böyle. Her ülke böyle mi bilmiyorum. Amerika gerçekten böyle. Biri osursa bunu silah olarak nasıl kullanabiliriz diyorlar. <gülüyor> Adamların derdi tasası o yani. Ben genelde konu yazdığım zaman oturup da çok böyle zorlamıyorum kendimi. Acaba ne olsun nasıl olsun falan diye. %90 zorlamıyorum. Bazen detaylarda takıldığım yerler olabiliyor ama genelde konu bana geliyor. Sanırım hayal gücü. Hayal gücüyle ilgili bir şey yani. Oturup şunu düşünüyorum. Böyle böyle bir şey olsa gerçek hayatta. Bunun arkasında bunun sonrasında neler yaşanırdı. Zaten robotlu filmimiz de o, o şekilde olacak onunla ilgili. Yani yapay zeka Türkiye'ye gelse iyi de neler yaşanırdı. Mümkün olduğu kadar gerçekçi olmaya çalışacağım. Gerçekçi olunca da bence gayet komik olacak. Yani komedi yapmaya çalışsam bence o kadar komik olmaz. Terminator'da mesela Terminator 4'ten sonra hatta 3'ten sonra çok güzel devam fikirleri olabilirdi. Ama 4'ten sonrasını nasıl bozdular? Nasıl bütün seriyi bozdu? seri seriyi bozdular yani. Genesis'e geldiler. Seri bozuldu. Neden biliyor musunuz? Biliyorsunuz değil mi Genesis'i seyrettiniz mi? Ben seyretmedim. Konuyu gördükten sonra ve genişletilmiş özetini gördükten sonra seyretmedim. Çünkü en başa dönüyorlar ve en başa dönerek 1 2 3 4 4 filminde sanki 4 filmde sanki yaşanmamış Kabul ediyorlar. Çünkü en geriye dönüyorlar ya. En geriye döndükleri için her şeyi halledince dört filmde yaşanmamış oluyor. Aslında düşünecek olursanız insanların en merak ettiği olay şey değil miydi? Yani o Terminator dünyası. Terminator dünyasında o savaş nasıl olmalı? Nasıl bitmeli? Ve belki insanlar şunu düşünebilir. Nasıl biteceğini biliyorlar. İşte John Connor'ın kazanacağını biliyorlar. Ama bir twist koyabilirlerdi. Bir şey koyabilirlerdi. Yani insanların beklemediği bir bitiriş koyabilirlerdi. Mantıklı olacak bir şekilde. Yani çok şey yapılabilirdi. İnsan gerçekten bunu bekliyor. Olur da günün birinde filmci olabilirsem. Şu bilim kurgu yani yapay zeka, robot vesaire, Bu filmimle hiç yaşanmamış ve ama herkesin hayalinde olan Terminatör dünyasını. Daha doğrusu robotların dünyayı ele geçirdiği dünyayı. Veya daha doğrusu bunun benzerini tamamen o da değil. Farklı beklentiler vermeyelim de size. Bunları işlemek istiyorum. Mesela Star Wars'da Rogue One'ın bu kadar sevilmesinin sebebi o. Çünkü her, herkesin sürekli sorup durduğu, merak ettiği şey. Darth Vader en güçlü Sith denip duruyor. Ama şu adamın yaptığı şöyle çok en güçlü bir hareket görmedik. Herkes bunu diyordu. Anlatılana göre istediklerini almışlar. <gülüyor> Aynı şekilde Interstellar'da bence. O yüzden hayal kırıklığıydı. Adam o kadar kasmış, o kadar derinlemesine yapmış. Ama esas bizim merak ettiğimiz neydi? Bizim esas merak ettiğimiz yıldızlar arası, gerçekçi bir şekilde yıldızlar arası bir seyahat yapabilirsen ve daha sonra bir başka bir yıldız sistemine gidebilirsen o yıldız sisteminde ne var, ne çıkar, ne çıkabilir? Gerçekten bunu merak ediyorduk. Çok acayip, felsefi bir film çıkmış yani. Bilim kurgu bence değil. Bence bilim kurgu değil. Çünkü her şeyden önce Neil deGrasse da söylediği gerçekten doğru. Başka bir yıldız sistemine gidebilecek kadar teknolojin varsa... Dünyayı da kurtaracak teknolojin vardır. Bence de bence de yani katılıyorum. Neyse. İnsanı neden bu kadar kasıyorlar anlamış değilim. Günün birinde belki herkesin hayal, hayal ettiği Interstellar'ı da yaparız. Yani Interstellar değil tabii de şu farklı yıldız sistemlerine gitmeyi ama mümkün olduğu gerçekçi bir şekilde. Hatta birkaç konuyu birleştirmek istiyorum. Yapılacak çok şey var. Mesela şu da yok mu arkadaşlar? Fantastik film tamam mı? Ama FRP'cilerin sevdiği türden Quest gibi yani partiyle gidilir gidilip Quest yapılan ve bir partinin ilerleyip daha sonra işte küçük çaplı başlayıp olayın büyüdüğü. Yani tamamen FRP, FRP tarzında bir film doğru düzgün hala gelmedi. Yani 2-3 tane geldi ama onlar çok düşük bütçeli filmler. Hani onları filmden bile sanat. Anak'ın film bile olmadı yani. Bir tanesi Dungeons and Dragons e eh işte. Onun birkaç tane versiyonu geldi falan. Onlar daha bile kötüydü. Hani fantastik olarak Game of Thrones geldi ne bileyim Yüzüklerin Efendisi geldi ama hiçbir zaman şu FRP gibi yani quest türü bir yerden başlayıp çünkü onun tadı başkadır yani. Bir şey çözmeye çalışırsın konu ilerler konu sonra daha büyür falan. Böyle de bir şey istiyorum. Hayallerim hep bunlar tabii. Hayaller hayatlar. <gülüyor> bir tane şey yapmıştım ya. Fidal Aydal fan sayfasında hayaller hayatlar diye buzdağının altında olanlar. Bir ton şey bu anlattıklarım. İşte bir tane komedi dövüş filmi vesaire. Bunlar buzdağının altında olan korku filmleri. Buzdan altı. Buzdağın üstü İrfan Hoca. İrfan Hoca Tarak gazetesi Tubit Ak. Tabii onları kötülediğimden değil. Benim için hepsi değerli çalışmalar. Bana bir şey öğreten çalışmalar. Ama insan tabii darlanıyor bir noktada. Bakalım o noktaya gelebilecek miyiz? Yükselebilecek miyiz? O yüzden mümkün olduğu kadar imkanlarımı zorlamaya çalışıyorum. Çünkü elindeki imkanları zorlamadan yükselemezsin bence. O yüzden bu kadar uğraşıp şu robotu yapmaya çalışıyoruz yani. Bunun sonunda bir şey çıkarsa veya çıkmazsa daha doğrusu yani yaptık. Gerçekten çok sevdik film. Çok hoşumuza gitti ama sadece insanlar seyretti. Ne bileyim prodüktör görüp de beğenme olayı gibi bir şey olmadı veya yarışma açmadılar veya yarışma açtılar. Biz şey yaptık yolladık ama herhangi bir beğeni gelmedi vesaire. O benim için çok önemli değil. Benim için önemli olan o seviyeye gelebilmiş olmak. Daha sonra da o seviyeden Nereye gideriz? Nasıl ilerleriz? Onu düşünmek. Konumuza dönecek olursak şimdi Efso yerlere geldik. <gülüyor> çok karışık umarım doğru anlatabilirim. Her şey kafamda çünkü yazmadım. Neden yazmadım da belli çünkü çekmeyeceğiz zaten. Kafamdakileri o yüzden size doğru aktarabilirim. Şimdi tabii bu deneyler devam ediyor 10 senedir. 10 senenin sonunda tam da böyle aşağı yukarı şeye denk gelmiş olsun. Cenazeden sonraya veya cenazeden de birkaç ay geçmiş olsun. Çok da denk gelmesin. Bu esnada hükümet diyelim veya işte gizli, fasilte bu hayalet deneylerini artık saha deneyi yapmaya karar veriyor. Ve bakalım işe yarayacak mı diye yok etmek istediği, ortadan kaldırmak istediği bir düşman grubunun üzerine salmayı planlıyor. Düşünecek olursanız hükümetin elinde böyle bir silah olması, çünkü hayaletlerin varlığını insanlar kabul etmiyor. Veya kabul ediyor bile olsalar, o dünyada belki kabul ediyorlardır, kabul ediyor bile olsalar hayaletin yaptığı bir şeyi, Den, hükümeti sorumlu tutamazsın. Bu sebepten dolayı hayaletleri kullanmaya çalışırken mesela şöyle bir şey olabilir. Bir mafyaya veya bir uyuşturucu karteline baskın düzenleyecekler. Oraya mesela hayalet sokabilirler bir şekilde. Nasılsa hani bir şey olursa hükümet bize hayalet yolladı diyemez diye. Böyle bir şey olabilir. Veya direkt deney olabilir. Saha deneyine çıkmış olabilirler Herhangi bir sebepten dolayı saha deneyine çıkıyorlar ve orada tabii ki çok tehlikeli bir hayalet ellerinden kaçıyor. Çok tehlikeli olması da mantıklı. Çünkü bunlar hani en ölümcülünü bulacak şekilde maksimum düzeyde nefret yüklemişler. Hani senelerdir bu işin bilmini yapmış adamlar. O yüzden maksimum nefret olacak şekilde yükleme yapmışlar ve bunun içinden de gene aynen şey yaparsın ya. Yapay seçilim, ıslahat, yapay seçilim yaparsın ya. Yapay seçilimde de gene en tehlikeli, en gaddar veya Şeytani diyelim. Hayaletlerden birkaç tanesini bulmuşlar, yakalamışlar. Bunlardan bir tanesi ellerinden kaçıyor. Ama en büyükleri değil, en güçlüleri değil. Bunlardan bir tanesi ellerinden kaçıyor. Diyelim ki 4-5 tane daha var bu hayaletlerden. Bir tanesi de tabii başlıyor yani en güçlüsü. Hatta böyle şey falan olsun. Yani gerçek hayatta. Leopold olsun. <gülüyor> Veya başka birisi de olabilir. Yani ha, ha, ha şöyle şöyle. Gerçek hayatta seri katil. Psikopat yani. Gerçek hayatta seri katil olan hatta gerçek bir isim de olabilir yani. Ne bileyim karın deşen Jack mesela. Ondan sonra düşünsenize bu seri katillerin böyle hayaletlerini bulmuşlar. Uğraşa uğraşa. Onları falan da gösteriyor. Yani bu bayağı R-rated falan olacak. Anladın mı? Yani birin ikinin tekrar olmayacak. R-rated falan olacak. Gene komedi de olacak ama. Hem komedi hem R-rated olan filmler olur ya. Mesela seri katil elde etmek için diyelim o... Katil palyaço var ya, cam Wayne Gacy. Diyelim mesela onun mezarına gidip, onun mezarının kemiklerinin üzerine balçık slime'dan döküp, oradan böyle hayaletini çıkartmaya çalışmışlar vesaire. O olabilir, başka bir seri katil olabilir. Bu şekilde uğraşa uğraşa baya kötü, tehlikeli hayaletler bulmuşlar, ele geçirmişler. Bunlardan bir tanesi kaçıyor ellerinden. Ve kaçtıktan sonra yakalayamıyorlardı yani. O silahlarla da ateş etmeye çalışıyorlar, yakalayamıyorlar, ellerinden kaçıyor. Çünkü Hani çok tehlikeli olduğu için kontrol edemiyorlar, kaçırıyorlar. Kaçırınca bu şehre gidiyor. Şehirde insanları öldürmeye başlıyor. Yani çok kanlı göstermesin ya Ghostbusters sonuçta da. insanları öldürmeye, ne bileyim arabaları kaza yaptırmaya vesaire başlayınca ve hayalet de gözükünce bu artık bizim hayalet avcıları. Bak şimdi olay. Hayalet avcıları tabii çok heyecanlanıyorlar. Alıyorlar işte sırt çantalarını vesaire. Bunlar yavaş yavaş yavaş giderken artık böyle her şeyleri eski ama. Yani silahları tabii çok böyle hengame. Aşırı ağır. Zaten kaç? 1990'da mı ne çekilmiş film? Orada bile çok ağır geliyordu bunlar. Yani bunlar artık iyice yaşlanmışlar. İyice ağır geliyor. Ondan sonra arabayı çalıştırmaya çalışıyor, Araba gidiyor, gitmiyor vesaire. Zaten böyle hız, e, şey olur. Yani heyecanlı bir şey yaparız. E, montaj yaparız. Montaj deniyor ya ona. Aslında İngilizce'de montaj dedikleri şey. E, arka arkaya. Bir müzik olur. Arka arkaya da ondan sonra şey olur. ...görüntüler birbirine eklenir. Birbirine eklenir. Genelde mesela training montaj derler. İşte Rocky bir müzik eşliğinde... ...işte ne bileyim... ...bir yerde böyle dağa tırmanır. Öteki yerde... ...kütükleri kaldırır. Öteki yerde bisiklete... ...biner. Onların arka arkaya böyle... ...kesilmesi ve... ...birbirinin arkasına konması. Ve arkaya da bir müzik konması. Buna montaj deniyor. Aynen bu şekilde bir montajla... ...Raymond direkt... ...şeyi arar. Winston'ı arar. Winston'la onlar biraz daha yakındı galiba. Onlar da birlikte giderler. Peter'i uyandırırlar. Bu şekilde işte Peter tabii inanmaz falan her zamanki gibi. Zorla çıkartırlar ama dışarıya. Sonra proton çantalarını alırlar. Hatta böyle iyice gaza girerler. Hayalet abicileri kıyafetlerini falan da giyerler. Kıyafetler bazılarının küçük gelir falan. Bazılarının kıyafeti böyle sağa sola yırtık falan. Arabayı böyle ittirerek falan çalıştırırlar. İyice zor yani. iyice leş olmuşlar. Gelirler ondan sonra. Hayaletin olduğu yeri de bulurlar. PK metreyle. Tabi alet, edevat hepsi eski. Şey gibi, neredeyse analog yani böyle. <gülüyor> eski böyle şeyler, bilgisayarlar olur ya. Neredeyse onun gibi. Tabi hayalete karşı, yani bunlar da çok yaşlı. Hayaleti avlamaya çalışıyor olmuyor vesaire. Hayalet artık bunları şey yapacak. Bunları öldürecek yani. Bir yerde kıstırıyor. Üzerlerine mesela masa, sandalye vesaire de atıyor. Bunlar artık tam öleceği sırada çok daha böyle... E, Modern bir ışın görüyorsun tamam mı? Bizim bu eski proton ışınları vardır ya şöyle hortumdan su çıkar gibi böyle dalgalı dalgalı ya diye. Bu böyle sesi bile farklı yani bunun. Hani bu eski hayalet avcılarında protonlar onların sesi bellidir ya diye. Bunun böyle on, sesi bile teknolojik bir ses diye mesela gidecek. Onunla mesela hayalet vuruyor, vurulu, vuruluyor tamam Bir yerden böyle bir şey geliyor. Ee, bir ışın geliyor. Ondan sonra İçeriye böyle zıpkın gibi dört tane genç giriyor tamam mı? Bunlar Extreme Ghostbusters filmindeki hayal tavcılar abi. Birincisi bu. Ve bunu şeyde de belirtmiyorsun. E, fragmanda da bunu belirtiyor musun? Belki böyle teaser yapabilirsin. Yani bir tanesini belki gösterebilirsin. Bir tanesini ucundan gösterebilirsin. Ama esasen sürpriz oluyor yani. Hatta hiç de göstermeyebilirsin yani. O dört yeni jenerasyon, dört hayal tavcısı var. Bir tanesi işte Kylie. Şurada isimlere bakmıştım. Diğeri Kylie kız. Gotik bir kız. Gareth şey e, tekerlekli sandalyede bir abi. Ondan sonra bir tane Zincir Reis daha var. O mekanik konularında e, usta olan. Bir tane de şey Latino. <gülüyor> Tamamen şey yapmışlar yani. Politically correct hayal tacıları yapmışlar. Yani bunu, bu karakterle ben uydurmadım bu arada. E, Extreme Ghostbuster çizgi filminde var bu karakterler. Ben uydursam? Çünkü 2017'de olsa kesin bir tane de gay olurdu değil mi? <gülüyor> o zenciyi bir de gay yaparlardı. Hayal Latino'yu gay yaparlardı mesela. Bak onu unutmuşlar. O dönemde o 1994'te çekilmiş öyle yazıyordu. Extreme Ghostbusters veya 97'de mi ne çekilmiş. O zamanlar politik doğruluk oraya kadarmış. <gülüyor> Şimdi Fantastic 4'ün içine bile zenci katıyorlar ya. Abi düşünsenize. Tumblr gençliği büyüdüğü zaman, Tumblr gençliği büyüdüğü zaman kaç 63 cins mi var diyorlardı. Hepsinden bir tane koyacaksın böyle. Bugün gördüm bir milenyal, millennial grubu. Gerçekten gittikçe batıyoruz. İşin kötü yanı şu. Şimdi ben gördüğüm olayı anlatayım. Çok klasik. Dobiş bir kız. Yani dobış yani şişman demiyorum, obez demiyorum. Topiş. Asla da denilebilir. O şekilde bir kız, tamam mı? Şeye girmişler. Şu krem, rem satan dükkanlar var ya, krem, deodorant satan, parfümeri türü dükkanlar var ya. Oradalar orada selfie çeke çeke gidiyorlar. Çok büyük ihtimalle ya selfie tam anlayamadım. Ya durup sürekli selfie çekiyorlar ya da FaceTime falan yapıyorlar mağazanın içinde. Bu dakika bir gol bir zaten. Ondan sonra tiplere baktım. Kalın çerçeveli gözlükler humanist gözlüğü. Ondan sonra topişlik de tamam. Saçlar da böyle şey rastanın incesi böyle ince rasta falan. O da tamam. Bir daha bir ondan sonra tam çıkarken baktım göbek de açıkta. Ve göbek bildiğin bira göbeği gibi yani. Abi dedim sen ne yaptın? Ondan sonra Facebook'ta biz uğraşıyoruz işte. Ondan sonra Facebook'ta bize geliyorlar. Ay siz doğuda neler yaşanıyor biliyor musunuz ama diye. <gülüyor> Hayır şunu diyebilirsiniz. Belki insanlar hani bizi çok fazla takip etmeyenler anlayamayabilir. Yani Efe niye sana batıyor? Sana niye batıyor bu insanlar? İşte bu yüzden batıyorlar. Yani yaptıkları şeyler batmıyor. Ama daha sonra gelip biz biliyoruz. Bizim yaşımızın 15-16 olması önemli değil. Biz biliyoruz. Twitter'da yazıyordu, Twitter'da gördük. Her işin kötü yanı ne biliyor musunuz? İşin en kötü yanı, en çok beni üzen yanı şu. Bunlar biliniyor. Büyükler bunu biliyor. 30-40 yaşındaki adamlar, iş adamları vesaireleri bunu biliyor. İnsanlara, gençlere doğru örnek olacaklarına, gençlerin bu milenyallığını yallığını kullanıyorlar. Onların üzerinden para kazanıyorlar. En basitinden. Tamamen milenyallara yani 2000 sonrası doğmuş olanlara hitap eden bir Facebook haber grubu açmışlar yabancı ve orada tam kanser böyle tam bir kanser yani videolar böyle bir tane video var mesela bir polis birisine yardım ediyor bir vatandaşa yardım ediyor vatandaşın işte kravatını daha doğrusu vatandaş kravatını bağlamaya çalışıyor bağlayamıyor Amerika'da geçiyor bu olay. Bağlayamadığı için alıyor kravatı polis bağlıyor bak diyor böyle bağlayacaksın vesaire gösteriyor ona veriyor ama sorun şu vatandaş beyaz <gülüyor> polis de beyaz vatandaş da beyaz video şu şekilde başladı ee, video şu şekilde paylaşıyorlar işte beyaz ırkının <gülüyor> gerçekten işte polis beyaz ırkını görünce nasıl işte şey yapıyor hizmet ediyor beyazlara polisin beyazlara hizmet ettiğinin kanıtı peki bunu paylaşanlar siyah mı Tabii ki hayır. Tabii ki hayır. Bunlar ben beyaz hem de. Senden benden daha pamuk. Senden benden daha zengin çocuğu. İşte sorun buradan kaynaklanıyor. Sorun buradan kaynaklanıyor abi. Ya ben gerçekten şu özellikle Sem Amca videosu için çok kafa patlattım. Artık kafayı yakacak durumdayım yani. Ama şunu gördüm. Yani rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Şu Afrika'ya kolonizasyon bahanesiyle giren, onları katleden, onları öldüren gerçekten seyrettiğin zaman umur beyazları diye insanları beyazlardan nefret ettirten. <gülüyor> bu insanlarla, bu zihniyet ile tamam mı? Bu yayılmacı zihniyet olduğunu biliyorsun zaten. Yayılmacı, sömürgeci, gaspçı. Ben bir yerde zayıf birisini bulurum, bir grubu bulurum. Ondan sonra onları gasp ederim. Hiç umurumda olmaz. Ellerindekini alırım. Onunla ülke kurarım. Belçika bugünkü haline o 10 milyon Kongolu öldüğü için gelmiş. Tabii ki Brüksel'e adamın, Leopold'un heykeli dikecekler. Tabii ki dikecekler. Maalesef isyan bastırdı diye Atatürk'e katil diyen insanlar belki şunu diyebilirlerdi. Daha yumuşak bastırabildi veya evet doğrudur yaptığı şey ama isyan bastırdı diye. a yazık değil mi? İsyan niye şiddetli bir şekilde bastırıyorsun? Katil diyen adamlar bunları görmez işte. Gene aynı şekilde. Black Lives Matter. Bir tane çıkıp protesto etti mi onu? Bir tane çıkıp protesto etti mi? Etmez. O şeyi yani. Bu tür sömürgeci zihniyeti etmez. Neyi eder? Birisi demiş ki yasa dışı göçmenleri almayacağım. Yasa dışı göçmenleri almayacağım. Tetiklendim sen ırkçısın. Ne demek yasa dışı göçmenleri almayacağım? Ne demek yasa dışı göçmenleri geri yollayacağım? Pis ırkçı. Ona tetiklenirsin. Bu bizdeki feminist. Kendi kendisine feminist yani. Ben onların feminist olduğuna inanmıyorum. Çünkü teoride düşünecek olursanız feminist bizim gibi insanlar. Bizim gibi insanlar denmesi lazım yani. O insanlar da gene aynı şekilde. Sabah akşam bayan demeyeceksin de bayan demeyeceksin. Bayan demeyeceksin de bayan demeyeceksin. Ama bir tanesini gidip de bir çocuk düğünü bastığını göremezsin. Yemez çünkü. Bu da o yani. Her neyse bak ben de tetiklendim. <gülüyor> ben de böyle tetikleniyorum demek ki. Her neyse. Konu buraya nasıl geldi bilmiyorum ama. <gülüyor> Konumuza dönecek olursak ne diyorduk? Tam hayaletler o. Kötü şeytani hayalet. Bizim kahramanlarımızı öldürecekken dışarıdan gelen bir ışın görüyoruz. Hatta şey yapabiliriz... ...bu fragmanı da... ...fragmanda da o ışını gösterirler. Ondan sonra da işte... ...bizim kahramanlarımız merak eder. Kim ya bu acaba falan diye. Ondan sonra böyle görünce de... ...gözler fal taşı falan. What falan diye. Belki o kadarını gösterirler yani. Çünkü gerçekten... ...fragman nasıl yapılır? Fragman yapmak çok önemli bir sanat. Ben mesela o olayı tam çözebilmiş değilim. Herhalde... ...büyük ihtimalle de bu işin... ...kesin bir doğrusu da yok tahmin ediyorum. Neden? Çünkü filme fragman yaptığın zaman ne istersin? En güzel yerlerini göstermek istersin. En güzel yerlerini göstereceksin ki insanlar filmi seyretmek istesin. Ama böyle olunca da spoiler veriyorsun. Spoiler vermek de gerçekten filmin tadını kaçırıyor. Gerçekten kaçırıyor. Yani en basitinden orada öyle bir olay olacağını yani Extreme Ghostbusters'daki karakterleri göstereceğini bunu fragmanda gösterirsen insanlar daha heyecanlanır. Ama aynı zamanda da o noktaya kadar böyle bir şey olacağını bilirler. Hadi bakalım ne zaman çıkacaklar. Ve orada da heyecanlanmazlar. Filmin kendisinde. O yüzden bu gerçekten önemli. Size söylediğim bunu bilmiyorum. Kylo Ren Reis Star Wars Epizod 8'in, bölüm 8'in hiç fragmanı olmasın demiş. Kesinlikle katılıyorum. Star Wars bölüm 8 yazsın. Belki çok böyle hani sembolik bir şeyler göstersin o kadar. Veya sadece yazsın. Neden? Nedeni belli. Çünkü fragmanın amacı insanlar merak etsin seyretsin. E Star Wars'cular zaten her halükarda seyredecek. Star Wars'cuların içinden veya 7'yi seyredenlerin içinden şöyle bir şey olacağını hiç sanmıyorum. 8'in fragmanı sarmadı seyretmeyeceğim siktir. Böyle bir şey olmayacak zaten. Böyle bir şey olmayacağı için de fragmanına gösterilen her şey spoiler olacak gibi. Mesela en iyi fragmanları düşünecek olursanız e bunlar zaten çoğunda spoiler olma ihtimali olmayan şeyler. Mesela Suicide Squad. Fragmanı çok çok iyi bence. Neden? Filmi çok iyi pazarlıyor. Öyle bir bakıyorsunuz ki yani. O filmi çeken adamdan daha çok fragmanı yapan adamın hakkı var. Neden? Çünkü gerçekten fragmana baktığınız zaman gitmek istiyorsunuz. Ve filme zaten parayı vermiş oluyorsunuz yani. Filme parayı vermiş oluyorsunuz. Hatta filmi seyrettin beğenmedin. Arkadaşına söylüyorsun ya tırtmış diyorsun ama arkadaşın da fragmanı seyrediyor. Ya diyor ne kadar kötü olabilir ki. O da gidiyor. Fragman çok önemli o yüzden. İkinci en sevdiğim fragman. Ya bir, bir sürü var gerçi çok sevdiğim fragman da. Bir tanesi de şey. Mad Max Fury Road. Gerçekten çok gaza getirici bir fragman. Sadece sesiyle bile yani sanat eseri. Oradan işte öğrenmeye çalışıyorum. Ama gerçekten o dengeyi bulmak herhalde en büyük sorun o. Ve en büyük soru da o yani. Seyirciler fragmanı sevdip seyretmek istesin. Filmi seyretmek istesin. Ama aynı zamanda da spoiler olmasın. Her neyse kahramanlarımız geliyor hep birlikte kötü hayaleti en baş olmayan kötü hayaleti yakalıyorlar yeni teknolojik silahlarla. Hatta şey de olabilir mesela Raymond'ın veya Peter'ın silahı çalışmıyor da olabilir yani bozulmuş. Hani ilk başta çalışıyor ondan sonra bir noktada bozulmuş artık falan. İyice iyice hani umudu kaybettiği zaman umudu kaybettiğimiz zaman Deus Ex Machina şeklinde bu gençler gelip kurtarmışlar bunları. Neyse yok silah bozuk olanı da bir tane yeni silah atıyorlar falan. Hep birlikte avlıyorlar hayaleti. Ondan sonra tabii kim olduğunu bilmiyor bizim hayalet avcıları. Bunların kim olduğunu bilmiyor. Şimdiye kadar hiç aktif iş yapmamışlar çünkü. Tak diye çıkıyorlar ortaya yani. O yüzden kim olduğunu anlayamıyor. Sonra hadi diyor şeye gidelim merkeze gidelim diyor. Hangi merkez falan diyor. Şaşırıyor. Ne merkezi ya falan diyor işte bu bizim hayalet avcıları eski hayalet avcıları yani. Arabaya atlıyorlar. Daha doğrusu arabalara atlıyorlar. Bunlarınki biraz daha böyle yeni model bir araba olabilir. Veya daha böyle undercover bir araba. Evet. Aynen. Böyle mesela siyah bir van gibi. Veya ne bileyim bir SUV gibi. Ama dışarıdan baktığın zaman hayal tavcısı olduğu belli olmayan gibi bir şey yani. Onlar önden bu bizimki arkadan gidiyorlar merkeze. Merkeze bir giriyorlar. Laboratuvar gibi bir yer. Aynen şey gibi yani düşün. Bizim hayal tavcıların merkezi gibi. Ama bunun yenisi. Şey de pek anlam veremiyor. Bizim hayalet... Avcıları da pek anlam veremiyor. Çünkü bunlar da genç bayağı. Yani şey yaşlarında, üniversiteli yaşlarında. Üniversiteli yaşlarında olan bir ekip nasıl böyle bir şey yapabilir? Ona akıl erdiremiyor. Her neyse o aynen eski hayat avcılarının mekanı gibi olup da bunun daha modern bir versiyonu, daha her tarafta böyle cihazlar falan olan bir yere geliyorlar. Tabii seyirci şey sanıyor bunu, seyreden kişi. Şeye getirecekler sanıyor işte o. Hükümetin olduğu yere falan getirecekler sanıyor. Ama geliyorlar içeriye. Diyorlar işte sizin patronunuz kim falan diye soruyor. Oradan işte patron benim veya işte kim yaptı bu silahları gibi bir şey. Veya işte size kim yardımcı oldu bu konuda. Hocanız kim bilmem ne gibi soruyorlar. İşte diyor hocaları benim. İçeriden bir adam çıkıyor gözüküyor. Adam kim? Adam Egon Spengler'ın çizgi filmdeki sarı saçlı versiyonu. Nasıl yani? Gözlük mözlük sesler aynı. O böyle garip bir saçı vardı ya. Uzun falan. Böyle sivri. Aynen o saç. Adınız ne? Ya yani, uhu var diyor falan diye soruyor şey. Sen kimsin diyor. Bizim hayal tavcılarından bir tanesi. O da diyor ki benim adım Egon Spangler. Junior. Egon Spangler'ın oğluymuş. Ondan sonra ya biliyor olurlar. Ya da şey falan da olabilir. Ee, mesela e, ayrıldığı bir karısının çocuğudur. Çünkü şeyde daha böyle evli değil gibiydi ya. Veya şeyi düşünsene, e, Canin'le falan çocuğuymuş. <gülüyor> Hayal tabi bir de Canin, Igon'a aşıktı. Yok o güzel olmaz. Ama böyle eski boşandığı karısından bir çocuğuymuş. Bu şeyden bile daha mantıklı oldu ya. Creed de Apollyon'un gayrimeşru ama böyle hiç bilinmeyen bir çocuğu falan çıkıyor ya ortaya. Bu ondan daha mantıklı oldu abi. Eski karısından çocuğuymuş. Babasının çalışmalarını hep takip etmiş. Babasının izinden gitmiş hep. Babası bunu hatta bazı şeylerde öğretmiş olsun. Ara ara gidip ziyaret ediyormuş gibi. Veya üniversitedeyken veya lisedeyken işte o hayalet avcıları şey oldu ya emekli ayrıldılar ya. Kötü büyücü öldükten sonra ikide. Vigo öldükten sonra. Ondan sonra mesela sürekli oğlunu ziyarete gitmiş vesaire. Eğitmiş bunu. Öyle öyle İgon'da katılıyor gruba o sarı saçlı versiyonu böylece neden filmde gayet normal saçlı, çizgi filmde acayip sarı uzun saçlı olduğunun sorusu da cevaplanmış oluyor. Bu arada şunu söylemeyi unuttum. Ya Igon gözüktüğü zaman, Igon gözüktüğü zaman da olabilir veya bu genç hayalet avcıları son anda kurtarıyorlar dedim ya. Sahneye girdiklerinde, sahneye girerken Extreme Ghostbusters'ın müziği çalıyor. Tin Dı dı dı dı dı dı dı Çok güzel bir şarkıdır. Extreme Ghostbusters song, bana yazarsınız çıkar. Burada biliyorsunuz çalamıyorum. Copyright muhabbeti. Ondan sonra artık hep bir araya geliyorlar. Hep birlikte de Igon, zaten çözmüş Igon, yani o hayatta olan Igon ve hatta bunun babası da olabilir. Babası da ölmeden önce bu hükümetin bu haltlar çevirdiğini fark etmişler, biliyorlarmış yani. Özellikle de işte. O çamurlarına, slimelarını el konulduğu için vesaire. Bunu daha iyi biliyorlarmış. Bir haltlar çevirdiklerini. O yüzden sürekli bunları gözlemde kalmışlar. Bırakmamışlar yani peşlerini. O yüzden de bu olaydan da direkt haberdar olmuşlar. Ve hazır bir şekilde gelmişler. Ve tabii ki Igon diğer hayalet avcılarına, dolayısıyla da seyircilere anlatıyor neler olduğunu. İşte hükümet denerler yapıyor vesaire. Silah olarak kullanmaya çalışıyor. Ellerinden kaçtığı gibi Hatta bir şekilde daha bile içten bilgi öğrenmiş olabilirler. İşte o, o esnada öğreniyoruz artık. Öyle olur ya hani son savaşa gitmeden önce şeyi öğrenirler. Kiminle mücadele edeceklerini öğrenirler. Orada işte anlatıyor. Yaptıkları deneylerle gelmiş geçmiş en tehlikeli hayaletleri üretiyorlar. Belki mesela o Extreme Ghostbusters yani genç hayalet avcılarından içinden bir tanesi ajan olarak girmiş olabilir. Oradan biliyor olabilirler vesaire. Böyle bir şey yapılabilir. Sonuçta öğreniyorlar bu olayı. O hayaletlerin hepsini ne yapmalıyız, temizlemeliyiz vesaire. Çok büyük işte tehlike arz ediyorlar. Bunlar işte bu hükümet veya işte her kimse fasilte işte ateşle oynuyor. Ne hakkında yaptığının, ne yaptığının farkında değil vesaire derken. Bu esnada da gene araya bir şey de koyabiliriz. Bağlayıcı bir şey de koyabiliriz. Kabataslak biraz gidiyoruz. Bu esnada da o en kötü artık hayalet kurtuluyor. Ne diğerlerini de salıyor. Diğer arkadaşlarını da salıyor dışarıya. Tamam. Ve diğer arkadaşlarını da salıyor. Ve diğer arkadaşları da oradaki herkesi öldürüyor. Ve öldürdüklerini görüyorsun. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Bunların çok üst düzey silahları var. Bu üst düzey silahlardan nasıl kurtuluyorlar? İşte o kadar üst düzey hayalet üretmişler ki artık. Kendi en ileri teknolojik silahları bile etki etmiyor. Anladın mı? Onları bile aşıyor. Sen bunu görüyorsun. Seyirci olarak bunu görüyorsun. Diyorsun ki asik değil. Şimdi bak bar yükseldi. Çıta yükseldi olay. Çıta yükseldi diyorsun. Öyle olunca bizim hayal avcıları hep birlikte. Yedisi birden. Kaç oldu ya? İgonda var. Sekiz oldu. Sekizi birden bunlara saldırırken ne kadar tehlikeli bir şeyin üstünde olduklarını, peşinde olduklarını fark ediyorsun. Filmin uzunluğuna göre şey de yapılabilir. Yani daha çok orada hapis kalmış bir sürü hayalde olabilir. Genelde de öyle olur ya. Hayalet avcıları bence hani hep şey derler tekrar olmasın derler ama bence öyle bir tekrar olabilir. Hayalet avcıları birde de ikide de şey vardır çünkü. Bir noktada artık hayaletler salınıyor. Patlama gibi bir şey oluyor hayalet patlaması gibi bir şey oluyor. Birde de var o ikide de var. Birde mesela o şeyi şalteri indirdikleri zaman oluyordu. O konteyneri hayalet kapatın kapatınca oluyordu. İkide de benzer bir olay oluyordu yani. Bunda da gene aynı şekilde o kötü hayaletler. Seri katil olanlar. Orada çalışan herkesi öldürüyorlar. Silahları falan parçalıyorlar. Ve oradaki bütün hayaletleri dışarı salıyorlar. Kaç tane varsa. Hatta gene uzunluğa göre şu da olabilir. Bakıyorlar artık bütün şehri gene hayaletler sarmış. insanları öldürmeye başlamışlar vesaire. Ne yapacağız falan. İgon diyor ki benim bir fikrim var. Marshmallow'u çıkartıyorlar bir şekilde. Marshmallow adam var ya. Marshmallow adamı çıkartıyorlar. Ama nasıl olduysa bunların yanına geçmiş bir şekilde kontrol altına almış olabilir. Bunu koyabilir koyabilirler ek olarak. Marshmallow adam bu hayaletlere karşı savaşı olabilir. <gülüyor> veya hiç bununla uğraşmayabilirler tabii. Ondan sonra şey falan mesela helikopter olabilir. Çok böyle üstüze bir helikopterleri var. Bir yerden para ödenek bulmuşlar yani. Mesela bir iyi bir zenginden ödenek bulmuşlar veya normal helikopterleri var ama kesin öyle bir sahne olmalı bence. Hiç yapılmadı çünkü şimdiye kadar. Helikopterle helikopterden Aşağıya doğru. Proton silahıyla ateş etme. Zaten devam filmleri bence nasıl güzel olur? Devam filmleri birinci filmi genişleterek değil mi? Mesela şöyle de yapabilirsin gibi bir fikrin olur. O fikri uygulamaya çalışır. İşte testere öyle yapmaya çalıştı ama bokunu çıkarttı. Testere bir de öldüyorduk ya. Aa bak çok değişik tuzaklar olabilir falan. İkiler evet tuzağı genişlettiler ama artık üçten sonra bokunu çıkarttı. Torture pawn'a döndü yani. <gülüyor> Ve en son artık şehirde bunlar kapışıyorlar. Yeni teknolojik silahlarla vesaire. Tam böyle hani göğüs göğüse savaş, meydan muharebesi gibi oluyor falan. Teker teker indiriyorlar. En sona tabii en güçlüsü kalıyor. Bununla da savaşıyorlar. Hani takım çalışması yapmayı öğreniyorlar vesaire. Falan filan. Bir de sonda Bill Murray ölsün. O çünkü hep ölmeyi istiyordu. Bill Murray ölüyor olabilir bir. Bir de şey yapabilirler. Igon'un hayaleti. Igon'un hayaleti gelip bir noktada. Bunlara mesela... Bir şeyler öğretiyor. Akıl veriyor olabilir. Onu yapması kolay CGI'den yaparsın. Çünkü hayalet olacağı için çok böyle birebir gerçekçi olmasına gerek yok. Parı parı parlayan bir şey olacağı için şey bile yapıyorlar. O bence mesela Fast and Furious 7'deki en son öldükten sonra CGI ile ve ona benzeyen adamlarla bitirmişler ya şeyi. Paul Walker'ın rollerini. Bence yeterince iyiydi yani. O tür bir şey yapabilirler. Dediğim gibi hayalet olursa zaten daha da batmaz. O şekilde bitirebilirler. Hatta en son mesela. En son gene bunlar kaybedecekken. Yenilecekken. Igon, hayalet olarak yardıma gelebilir bir şekilde. Falan filan böyle bir şey yapabiliriz. <gülüyor> yapabiliriz. Yapalım mı? Hadi. <gülüyor> i̇şte arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hayalet avcıları 3. Fikrim bu. Tabi esas money dedikleri. Yani e, parayı Bumbun'a yatırdık. Ve işte çok ünlü bir sahne. Hatta filmde. Bazen o sahneyle konuşulur. Değilen bazı sahneler vardır. Matrix'teki mesela belli başlı sahneleri tahmin edebilirsiniz. Onlara genelde Manishat deniyor işte. Manishat dediklerimiz sah sahneler de hep bu sonda finalde olacak. Mesela işte o e, Marshmallow adam şeylerle savaşırken. King Kong gibi aynen böyle. Voo! Gidip giderken. Oradaki hayaletlerle savaşırken falan böyle. Sonra o kötü hayaletlerden bir tanesi içinden geçip parçalıyor. Öldürüyor falan bunu. Parçalıyor derken tabii şeye dönüşüyor. Marshvalov yununa dönüşüyor bu gene ölüyor. Olabilir. Daha sonra mesela şöyle bir şey olur. Slimer. O da savaşa katılıyor. O da bir yerden bulmuş silah. Tabi bunlar silahlar yenilendiği için çok ağır proton tabancalarına da gerek yok. O da bir yerden proton silahı bulmuş. O da vuruyor falan böyle şeyleri, hayaletleri. Hatta vurduktan sonra şey olabilir. ırkçı. ırkçı bir espri yaparlar. Zenci böyle döner. Şimdi hayalet hayaleti vuruyor ya. Zenci böyle döner. İyi atıştı nasıl diyecek? iyi atıştı Tom amca der. Tom amca dedikleri de eskilerden mesela Tom amcanın kulübesi e, hikayesinden gelme bir isim. Tom amca dedikleri beyazlara hizmet et, eden zencilere diyor. Ama severek hizmet eden. Hani ben beyaza hizmet edeyim. Beyaz benim elime ekmek versin. Böyle olunca en itaatkar, en böyle beyazın yanında olan zencilere e, bir de üst düze oluyor bunlar artık. Yani diğer zencilerin de hani diğer kölelerin Bakıcısı gibi oluyor. Hatta ceza bile verileceği zaman o üst düzey zenci, o Tom amca dedikleri tip diğer şeylere ceza veriyor. Yani onunla bile beyazlar muhatap olmuyor. Diğer zencirlere ceza veriyor. Artık o kadar yani beyazın beyaz adamın uşağı olmuş. Bu zaten şeyde de ona gönderme vardı. Django Unchained'de direkt öyle bir karakter vardı ya Samuel Jackson olması lazım. Onun adı direkt Tom'du zaten. <gülüyor> o doğru ona gönderme zaten. Aynen o. Böyle bir espri yapabilirler veya Politik doğruluk <gülüyor> içermiyorsa yapmaya da bilirler. Ve en sonunda da zaten en kötü hayaleti de yok ediyorlar. Bu şekilde bitiyor. Takım çalışmasını öğrenerek. Tabi fasiliteyi ne yapıyorlar diye düşünmeye gerek yok. Çünkü onlar zaten ölmüş oluyor o esnada. Diğer hayaletler tarafından öldürmüş oluyor. O yüzden hani deneylere devam ediliyor mu edilmiyor mu diye çok fazla düşünmeye gerek yok. <gülüyor> Bir dört çekilirse o zaman belki onu da düşünürüz. Evet Hollywood. Beni dinlediğini biliyorum. Al sana Hayat Avcıları 3 konusu. Evet beğendiniz mi arkadaşlar? Beğendiyseniz ara ara bu tür podcastler yapabiliriz. Hoşunuza gittiyse. Bence güzel oldu. Tam istediğim gibi oldu yani. Size kafamdaki bir film konusunu anlatırken ara ara da gerçek hayattan da bazı konulara girdik. Tam güzel bir muhabbet oldu bence. Hoşunuza gitti mi gitmedi mi? Bu tür devam edelim mi etmeyelim mi? yazarsınız sevinirim. Adresimiz efaydan.com youtube.com konmek, facebook.com bölü efeidalfan, twitter.com bölü konmek neden bu kadar çok var? Çünkü hiçbirine güvenmediğim için. Facebook gene yani birkaç insana kafadan silmiş veya bloklamış. Yapıyorlar yani. O yüzden güvenemiyorsun. Farklı farklı sitelerden alıyorsun. Ama insan üzülüyor. Çünkü aslında ikisini de topla, ikisi de doğru düzgün bir sosyal paylaşım sitesi değil yani. Twitter mesela işte 140 karakter sıkıntısı var. Çok saçma bir şey yani. Her neyse. Destek olmak isteyen arkadaşlar için patreon.com bölü Her zamanki gibi Patreon üyelerimize ve mobilden alan arkadaşlara bir sonraki eğer çıktıysa podcast dinleme şansları olacak. Eğer bir sonraki aldınız buysa o zaman bir sonraki çıkmamıştır zaten. Merak etmeyin kafa karışıklığı olmaz. Daha önce demiştim almadan önce zaten o tuşun üzerinde butonun üzerinde hangi bölümü indireceksiniz o yazılır. O yüzden merak etmeyin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Gay hayalet avcısına emanet olun.